İyi akşamlar. Müzik iki Yerler. Ben Güray Oskay. Ben Calvin Klein. Ama bir dakika, Geleceğe Dönüş filminde. Güzel. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da. Sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik iki Yerler'in 69 sıra numaralı bölümünü dinliyorsunuz. Sanırım ee, en iyi programımız bu olacak. Tabii, 69'a bayılacaksınız. Ee, ve konumuz Mahirıl Gaz tarafından zaman olarak... Belirlenmiş. Aa, ben e, konuya bakmamıştım. E, bu gele, geleceğe dönüş fikri ya, içime doğdu herhalde. Güzel doğmuş. E, daha önce boş zaman konulu bir program yapmıştık. Bu sadece zaman. Demek Yoksa zaman zaman. Mı? İçini doldurmamız gereken bir bölüm Sakla olacak. zamanı gelir e, geleceğe dönüş filmi. Evet. Bugün size zamandan, genel olarak zaman kavramından bahsedeceğiz. Ve zamanla ilgili şarkılar çalıp... E, o çaldığımız şarkıların gerçekten zamanla ilgili olduğuna sizi ve kendimizi ikna etmeye çalışacağız. Ben Bütün... oldum. <gülüyor> Güzel. Bütün bunlar sırasında hadi oradan o öyle değil demek isterseniz bize müzik2ayrılır.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Sürekli olarak bakıyor olacağız. Bize mailiyseniz tabii. <gülüyor> mail demişken bu arada geçen programımızda bir soru sormuştuk dinleyenlerimize. Demiştik ki Tanju'nun getirdiği şarkılar mı daha iyi? Yoksa benimkiler mi? Ee, bizi kırmamak için diye tahmin ediyorum. Ee, program boyunca mail gelmemişti. Bizi kimse dinlemediği için de. Ama bana olabilir. sonra binlerce telefon ve mesaj geldi. Abi biz işte Güre'yi orada küçük düşürmek istemedik. Senin <gülüyor> şarkılara bayılıyoruz falan diye. Ben de buradan söyledim ki bunu küçük düşmeyesin diye İyi ettin e, Müzik ikiye aralaratgmail.com'a bir adet mail geldi e, Programı belli ki blogdan takip eden bir dinleyicimiz Çünkü e, neredeyse bir hafta sonra attı bu mail'i Evet şey e, yazmış benim sizin de... çok blogdan bir program yapıyorsunuz yazmış <gülüyor> Benim de yakın bir arkadaşım olur bu dinleyici yani seninkiler de iyi tabii ama e, müzik sevkimin Tanju'nunkine daha yakın olduğumu söylemeliyim. Evet. <gülüyor> diye i̇şte bu. bir mail atmış. %100 başarı. Ben de çabuk geri çekil radyonun havaya uçmak üzere diye bir cevap yazdım kendisine. Gelen bütün mailler benim parçalarımı beğeniyor. Bir tane. Mail Olsun. Da. Gelen maillerin tamamı. İstatistik biliminden bu yüzden nefret ediyorum. İstatistik işte de bilmem. Çok saçma. Peki. Bugün e, senin hiç sevmeyeceğin bir parçayla açacağım ben de sırf bu yüzden Peki ee, Daha doğrusu parçayı dinleyip dinlemediğini bile bilmiyorum Dinlemediğini tahmin ediyorum Dinlememişimdir hatta şimdi de kulaklığım Kulağımda değil dinlemeyeceğim <gülüyor> Güzel. Ee, Ama arkadaştan hiç hoşlanmadığını biliyorum ee, Bunun için yani şansa işte budur tabii. Diyecek dinleyicilerimiz de olacaktır Hadi oradan diyenler de olacaktır ama Morisey'den bahsediyoruz Morrise'ye duyduğun antipati Sting'e duyduğun gibi değil. Yani orada bir polis Yok. geçmişine hayran olup evet. Sting'den nefret etme vardı. Burada dosimetrinden başlayarak gıcık oluyorsun Morrise'ye. Katlanarak. Katlanarak hem de. Yani her iki kelimenin her iki anlamında da e, dinlemeye katlanmak şeklinde de... E, ...gıcığımın kat, katlanarak artması şeklinde de. Peki... E, Morrissey 2006 yılında bir albüm çıkarttı. Leader of the Tormenters. E, pisliğin önde gideni diye <gülüyor> çevirebiliriz herhalde. E, buradan çıkarttığı ilk single müzik iki ayrılır düsturuna çok uygun değil ama e, albümün ilk hiti, albümün en iyi şarkısı ve onu çalacağız gerçekten. E, the Smiths ve Morrissey hayranlarında uzun süre meşgul etmeyi Başardı Morisey bu şarkısıyla çünkü daha birinci cümlesinden işte Pasolini'nin 60'larda çektiği işte Akatoni filminden başlıyor da sonra işte Fellini'lere, Visconti'lere, Mannyani'lere yaptığı sayısız göndermeyle işte aslında efendim sadece Roma Roma'ya bayıldığı için öyle hayır hayır işte bekaretini kaybettiği zaman bak Akatoni'de Pasolini'nin ilk filmi ya o yüzden gibi insanların aylarca senelerce tartıştığı. Ben Pasorini de sevmem. Bir şarkı bu. Ee, sen sinema sevmiyorsun zaten. Sevmez olur muyum? Alien filmi nefistir bence. Anlıyorum. Bu tartışmayı geçen hafta yapmıştık. Bir kere daha uğraşmayalım bence. Aslında bu bir tartışma değil. Evet o da doğru. O zaman parçayı dinleyelim isterseniz. Peki. E... Ben istemem ama. Ben istiyorum. O yüzden <gülüyor> ee, seve seve çalacağız. Şimdi Morissette'in... Ring Leader of the Tormenters albümünden You Have Killed Me ile Müzik iki Yarıların 69. programına başlıyoruz Pasley. Tony But Morisey'den You Have Killed Me dinledik. E, dinlerken bana bir şey söyledin. Dinleyicilerimiz... Ben Morisey'i seviyor musun ya? Yani bu kadar güzel dönülür ya. Şimdi e, çok ilginç bir şey oldu. E, ben bu programa e, getirdiğim şarkıları... E, ...geçmişimde yaşadığım e, olaylara... E, ...denk olarak getirdim. Yani konsept bir program yaptım. Kendi <gülüyor> ruhum içinde. Ha. Fakat e, programın da konusunun zaman olması ve e, bu şarkıların da zamanı olması çok ilginç bir tesadüf oldu. İlginç Hı. olduğu kadar enteresan bir tesadüf oldu. Enteresan olmuş. Ee, şimdi bir sonraki şarkının adına bakıyorum. Ee, bir de senin son zamanlarda yaşadıklarına bakıyorum. Gerçi benim getirdiğim şarkıları da bağlayabiliriz. Bağlarız bakalım. Evet o zaman e, bu arada e, geçtiğimiz salı sevgililer günüydü. Olmaz olaydı. Ee? Şimdi e, ben bugünü ilgililer günü ilan etmek istiyorum. İlgililer günü. Evet. Bir ufak değişiklik önerebilir miyim? De öneremez miyim? Peki önermiyorum. Vazgeçtim. İlgililer günü. Evet. Bir şeyle ilgilenen insanlar için. Yok yani e, sevgili şey. olmayan ama birbirleriyle ilgilenen insanlar anlamında. Hmm. Daha platonik bir durum. Planetlere geçmenin Planet yani değil, gezegenler platonic, falan. Platonik, Çünkü... platonik dedi platonik. Anladım. E, şimdi sıradaki şarkı e, söyleyeceğim her cümle albüm adıyla parça adıyla e, kendi içinde e, göndermeleri olan e, benim de e, geçmişime tekabül eden ya yeah. hmm. evet. Neyse e, Albümün adı Yaşamak Zor Parçanın adı da Ben Ölmeden Önce e, Türk e, Pop ve Rock tarihinde Bence çok önemli bir parça e, Fatih Erdemci de zaten bu parçayla çıktı Ve bir anda Herkesin sevdiği birisi oldu Öyle kendimle özdeşleştiriyorum Bu parçayı Peki ne yapıyor Fatih Erdemci şu anda? Bilmiyorum. Keşke daha son çok zamanlarda şey beni hiç aradığı yok vallahi söyleyeyim. Anladım. Peki o zaman Fatih Erdemci'den ben ölmeden önce dinleyelim. Fatih yardımcıdan ben ölmeden önce isimli hidda şarkısını evet dinledik anladığım kadarıyla teknik masada da pek beğenildi bu şarkı dedim ama teknik masanın çok umurunda değil <gülüyor> umurunda değil evet biz konumuza dönelim zaman zaman ee, zaman hakkında söyleyeceğim çok şey var heyecanla dinliyorum ee, zaman izafidir Doğru. Ee... <gülüyor> Bu kadar mı? Bir de plank zamanı vardır. Plank sabiti vardır. O da var. Ama plank zamanı diye bir şey de var. Çünkü zaman sabit değildir. Yani bir plankın üzerinde <gülüyor> iğnenin dönme zamanı bir plank zamanı. Öyle değil diye tahmin ediyorum. 45'te bahsediyorsak ama onun 45'te de biri. Değil, değil. Neyse ben bir sonraki şarkımıza neden? Ne, ne, ne güzel konuşuyordum Evet Bilgiler aktarıyordum Şimdi biliyorsunuz ki 1970'ler disco funkına çok özel bir hayranlığım var Benim de Hastasıyım Daha önce çeşitli örneklerine programımızda yer vermiştik Özellikle hasta olduğum isimlerden bir tanesi de The Crusaders'dı Randy Crawford'ın solistliğinde Evet, Sample'lar evet, falan falan, müthiştir. Ee, o dönemden Randy Crawford'un çok meşhur ettiği, bizim de bayıldığımız bir şarkı getirdim. You Might Need Somebody. Ama galiba onu yani o bahsettiğin Ama versiyonu değil, çalmayacağız. Değil. değil. Ee, you Might Need Somebody dediğim gibi Randy Crawford klasik. Ama biz çok daha yeni. Ee, çok yeni dediğimde yine üzerinden bir 15 sene geçmiş ee, yeni bir versiyonunu çalacağız. Bahsettiğimiz sanatçı Shola Ama. Ee, Shola Ama isminin Görmeyen bir insan. <gülüyor> Gönül gözü açık. Ee, Shola Ama isminden hiç anlaşılmayacak şekilde bildiğin İngiliz. Yani, ba benim, yani babası İskoçlı. bildiğim ve... İngilizler olduğunu nereden... <gülüyor> Yani yani İngiltere'de birkaç ay kaldığınızı biliyorum canım. Bir takım İngilizler biliyor olsanız gerek. bir İngilizle karşılaşmadım. Ben gittiğimde boştu orası. <gülüyor> Kötü bir zamanla denk gelmesin. İş, i̇şin ilginç. Ben İngiltere'de... Me e, e, Mevsimi değilmiş. E, Downtown'ın ortasında e, bir kazakçıyla karşılaştım. İngilizce olarak e, kazaklar kaçtı diye sorma falan gibi bir şeyler yaparken. E, Abi Türk müsün? Sana çay söyleyelim dediler. Ve bildiğimiz o çay e, tepsisiyle Çaycı tepsisi yani. Evet yani Londra'nın ortasında öyle çay satan bir e, insan geldi Vay abim falan gibilerinde Ama ona çay ikram ettiler çay içtim Her yerdeyiz gerçekten yani evet. Şu Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da olsa hiç ilginç olmayacak bir hikaye Ama, yani ama Londra'da, Londra'da biraz tabii. Neyse efendim <gülüyor> e, Şola ama 1979 doğumlu Gencecik bir e, sanatçı 15 yaşında bir gün e, Hatta hangi istasyon olduğunu söyleyeyim e, Hammersmith Metro istasyonunda İngilizlerin deyimiyle tüp de e, Şarkı söylüyor Ve bu sırada e, Keşfediliyor e, Prodüktör e, Kwame Kwaten Onun ismi o da enteresan İngiliz. O da İngiliz ama onun adı da Kwame e, Duyuyor Ve e, Freak Street Plak şirketini Hemen diyor bu kızcağızı kaydetme. Benim adım da garip. Onun adı da garip. Neden birlikte çalışmıyoruz? Feci meşhur oluruz. <gülüyor> Düşünmüş olsa gerek. E, bütün bunlar 1995'te oluyor. Ve çok da ilgi çekmiyor yaptıkları. Daha sonra bir sonraki sene 96'da... Kıvamına gelmemiş olsa gerek. Ondan tabii. E, WA isimli plak şirketine doğum gününde imza atıyor. Şov'a. Bir takım kayıtlar yapıyor. You're the one I love. Ve You might need somebody. Biri 96'da, biri 97'de yayınlanıyor. 96'da yayınlanan You're the one I love. Peki, sükse yapmıyor ama 97'deki You might need somebody patlıyor. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu Sayın Eren. Bu kayıtlar sırasında Şola ama 16 yaşında. Yani dinlerken lütfen o kulakla bir dinleyin. Öyle bir kulak mı var? 16 yaşındaki O gözle kızları... bak derler ya sen de o kulakla dinleyin işte. Ta tamam o kulak. Tamam. O kulak tamam. O zaman Shola Am'a e, 1997'de yayınlanan Much Love albümünde de yer alıyor bir Randy Crawford klasiği You Might Need Somebody. O kulak. Need somebody. amadan You Might Need somebody dinledik Randy Crawford klasiği. Zamanla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Peki. Ekonomide her şeyin pahalandığı döneme ne denir? Zam anı. Yani pahalanma zam anı geldiği zaman. Hı hı hı. Üç ben, nokta. Benim ufak bir işim çıktı. <gülüyor> bir beş dakika ona gidip geleceğim. Peki o zaman <gülüyor> e, Müzik 2'ye ayrılırın 69. bölümü. Hı hı. Zaman konulu İlgili Ve e, Tanju Eren'in e, Konsept parçalarından bir tanesi daha Evet e, Biz bu kızı Ha şu Eminem'in Klibindeki kız diye biliyorduk ya Siz öyle biliyorsunuz da bende Albümleri var yani Ayıptır Sonra öğrendik kim olduğunu ha. için. Ama herkes öyle öğrenmedi mi Eminem'in klibindeki kız diye yani. Evet e, Şimdi Bu kız diye bahsettiğimiz Daido yani onu da söyleyelim de hangi kız Biz bir de Dido diye biliyorduk bunu Onu giyiyorduk Evet Şimdi e, bu albümün adı No Angel Melek değil veya hani e, Nasıl denirse Türkçe'de Siz, Melek değil, siz nasıl diyorsanız Melek değil, iyi. Melek değil. E, Hunter diye bir parça e, Benim de e, Geçmişte Birebir yaşadığım bir olayı sanki anlatıyor Daido burada. Bir gün yine avdayız diyorsun. Ee, yok buradaki Hunter başka daha mecazi bir anlamda e, kullanılmış. E, sözleri e, gerçekten birebir benim yaşadığım bir olayı anlatıyor. E, Daido'yu e, ben o, bu olayı daha yaşamadan anlatabildiği için kutlamak istiyorum. Ve çalmak istiyorum. Olayın ne olduğunu konuşmayacağız mı? Herhalde. <gülüyor> Tabii ki yani Başka türlüsünü nasıl düşünebildim Çok garip bir durum gerçekten e, Daido'nun ilk albümü Bu No Angel 1999 senesinden çıktı e, Teknik olarak öncesinde yayınlanmış e, Bir şey daha var Odds diye bir e, Demolar Derlemesi e, Hatta Odds iki şarkı bu No Angel'da da Yer alıyor ama Hunter bunlardan biri Değil bu konu hakkında söylemek istediklerim bu kadar. E o zaman parçayı çalalım isterseniz. Peki. Daido'dan Hunter. With one light on in one room. I know you're up When I get home With one small step, Upon the step. I know you'll look When I get there If you were okay. Dido'dan A Hunter isimli şarkıyı dinlerken çok önemli bir gelişme oldu. Ee, üstlerimizden ufak bir uyarı aldık. Sen tabi o sırada stüdyonun dışındaydın kaçırdın. Ee, biraz önce Dido dedim ya ben. Evet. Dido bir gıda ya. Yenilebilecek herhangi bir şeyden bahsettiğimiz zaman müzik ikiye ayrılır resmi gıda mühendisi Didem Mahzunlar'dan bahsetmemiz gerektiğini atlamışız. ...kendisine daha fazla kırmadan özür dileyip ismini zikretmek istiyorum. İyi e değil mi? Buyurun, dervişin fikri neyse? Didem Mahsunlar. Evet. Gıda meyentisi. Programımızın Şimdi, resmi gıda meyentisi. Zamanla ilgili çok ilginç bir şey oldu. Biraz önce ben sen Didem falan derken... ...birden gitti. E, aklıma şöyle bir şey geldi. Gelecekle ilgili içime doğdu ki senle bir gün biz e, benim piknik sevip sevmem üzerine tartışacağız. Çok saçma. Saçma değil mi? Ya yani muhtemel ama saçma. Öyle. Bunu bir kenara not alıyorum. Bence bir kenara not alalım. Öyle zaman zaman bana bazı şeyler doğar. Peki. Şimdi bir şarkı çalacağız. Ee, Allah Allah. O şarkıdan sonra... E, Uzay-Zaman Köpüğü nedir? Onu tartışacağız. Uzay-Zaman Köpüğü, işte böyle e, şeye banyo uzanıyorsunuz, güzel kokuluk koku, kokululu bir şey var, tozlar var, onlar döküyorsunuz, e, sıcak su, köpük falan derken, e, uzay ve zamanda yolculuğa çıkmış gibi oluyorsunuz. Uzay-Zaman Köpüğü olsa, olsa bu yani değil. Ama e, yeri gelmişken Boris Vian'ın Günlerin Köpüğü ...diye bir kitabı olduğunu ...altını çizeyim. Yani zaman köpüğü ise günler, günde bir zaman birim olduğuna göre... ...bağlayabiliriz diye düşündüm. Bu neyse tam bu sırada... Ama... E, ...tam bu sırada neyse ki... E, ...sevgili gıda mühendisimizden... ...bir mesaj geldi. Piknik seviyormuş. E tamam işte siz ikiniz pikniğe gidin. Ben <gülüyor> Niye de sen sevmez misin? Ben piknik sevmem. Aa bak... ...doğru çıktı... ...gelecekte piknik tartışacağız demiştim Oldu bile. Ya. Yeah. Çok saçmaydı gerçekten. İstersen müzik çalalım da... <gülüyor> ...bu son anları affettirelim. Evet. Üstelik sırada da öyle bir şarkı var ki... ...bilgisayarımın derinliklerinde bulduğum... ...kimin... ...yani sadece kimin olduğunu biliyorum. E yeter. İşin komiği şarkıyı seviyorum ama... Hakkında hiçbir şey bilmemekten duyduğum garip sapık bir haz da var. O yüzden bir, araş... olması bir, mu? bir araştırma da özellikle yapmıyorum. Bir hiçbir şey bilmek istemiyorum. Sanki bir şarkılarını daha dinlemek istemiyorum. Yani. Güzel. Ben iyi bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Outside diye bir grup. Journeyman diye bir şarkı. Nefis. Asit jazz. Yani öyle sınıflandırabiliriz. O kadar. Güzel şarkı. Buyurun. O zaman Outside... Çoğun Outside Journeyman dinledik. Güzel değil mi? Nefis. Bu da bizi getirir zaman köpüğüne. Şimdi ben dilim döndüğünce anlatacağım. Ee, benim anlatamadığım yerleri sen anlatacaksın. Anlaştık mı? Peki. Şimdi efendim. Zaman köpüğü nedir? Biliyor musun? Ben biliyorum da sen <gülüyor> dinleyicilere anlat istersen. <gülüyor> ee, zaman köpüğü çok çok... Küçük mesafelerde, çok küçük e, uzay-zaman ölçeğindeki, o, o kadar küçük ki Planck ölçeğinden bahsediyorum. E, uzay-zaman e, türbülanslarını açıklamak için kullandığımız bir terim. Şöyle ki, Heisenberg belirsizlik kuramına göre, enerji parçacık ve anti-parçacıklara doğru çözülüp, sonra doğal olarak bu parçacıkların birbirini yok edip tekrar enerjiye dönmesi şeklinde bir saçma dalgalanmaya sebep oluyor. Bütün bunlar enerjinin korunması kanunu da destekliyor. Öyle Kendi başlarına göre iş yapmıyorlar. Mini minnacık ölçeklerde, yani bu bahsettiğimiz mesafe küçüldükçe söz konusu enerjinin Yükseldiğini görüyoruz. Şimdi buraya kadar fena değilim. Neden bahsettiğini 3 aşağı 5 yukarı anlıyorum. Çok doğru anlatamıyor olsam bile. Ee, gel gelelim. Bu çok küçük atom altı ölçekteki olayların biraz daha uzun mesafeler. Hala atom altı ölçeğinden bahsediyoruz ama biraz daha uzun mesafelerle olan ilişkisine geldiğimiz zaman. E, işin içine Einstein görecelik kuramı giriyor. Einstein diyor ki enerji uzay zamanı büker. E enerji mini uzay zaman aralıklarında parçacıklara dağılıp tekrar geri geliyor. Sonra bunun bir de mesafelerinin büyüyüp enerjilerinin değiştiğini düşünürsek diyor ki... ...bütün bu olay, bu dalgalanma uzay zamana bir köpük dokusu verir. Evet. Doğru anlattım mı? Doğru anlattım. Hiçbir şey anlamadık ama değil mi? Yani... E bu anlattıklarını anlamak için biraz daha başka şeyler de anlamak gerekiyor. Ona da herhalde vaktimiz yetmeyecektir. Ben birkaç yılda anlamayı he, hem de hepsini değil. 15 dakikamız var yetişmek mi? Peki o zaman <gülüyor> e, gelmiş geçmiş en iyi rock grubuna yer vermek istiyorum. Grand Funk Railroad. Hayır Deep Purple. Hay Allah. Ee, şimdi ilginç. E... Ama bak ben de zamanla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gün gelecek bir gün sen ve ben. Grand Funk Railroad'u gelmiş geçmiş en iyi grup ilan edeceğiz. İlginç. Sizin de geleceği görme yeteneğiniz var. Hadi herhalde. Bravo. Şimdi e, yine ko konsept üzerinden yürümemiz gerekirse... Hangi konsept? Tanceren'in e, hayatıyla ilgili ha, otobiyografik parçalar çalması konsepti. Programın yarısını otobiyografik yapma kararın. <gülüyor> Otobiyografi e, insanın sahip olduğu araçların listesidir. Peki. E, Stormringer albümü bir kere Deep Purple'ın... E, ikinci e, ne denir? E, Mark 2 diyorlar onlar. E, David Cordell'ın da girdiği ikinci kadro. dönemini. Kadro. kadro bak Evet. Kadrosunun yaptığı albümlerden e, ve nefis bir albüm. <gülüyor> Burada e, falcılıkla ilgili bir şarkı var. The Gypsy diye. Gelin görün ki geliyor musunuz bilmiyorum siz. Geldim geldim buradayım. Heh, e, ben Nefis kahve falı bakarım. Feci kahve falı bakarım. Söylediğim her şey çıkar. Çok yakın dostumuz Hasan Ali Polat da çok iyi kahve falı bakar. Ee, <gülüyor> Pek <inanalsın gülüyor> gelmedi açıkçası. Yok yok. Kendisine sorumlu. Neyse efendim. Ben o kadar iyi kahve falı bakarım ki. Parmaklarınızı e, yersiniz. Gö gördüğüm şeylerin hepsini söylemek istemem. Hmm. Çünkü insanların geleceği hakkında gerçekten bir şeyler görürseniz. Ki ben görürüm bazılarını söylersiniz, bazılarını söylemezsiniz. Bu yüzden de pek kafalı bakmayı sevmem. Tanımadığım insanlara kafalı bakmayı sevmem. Niye söylemiyorsun? sonu heyecanı kaçmasın diye mi? Hayır, yani insanlar gelecekleri hakkında bir takım şeyleri bildikleri zaman bir hayat heyecanlı kaybeder. İşte de... aynı şeyi yapıyoruz. Filmin sonunu söylemekten fark yok Ya ben senin dediklerini dinlemiyorum o yüzden. Ve onu fark ettim. Hadi bakalım. Ben bunun acısını çıkartırım programdan sonra. O zaman e ben albümle ilgili saçma sapan bir bilgi vereyim mi? Ver. E İçme doğdu vereceksin. <gülüyor> vereceğim vereceğim. E bu albümün kapağında Minnesota'daki meşhur bir e hortum olayının e bir doğa olayı olan hortumdan bahsediyorum. E Lucille Hander tarafından çekilmiş bir fotoğrafı var üzerine de yapılmış bir resim Kolaj var evet. Ee, aynı fotoğraf başka bir albümün kapağında daha yer alıyor. O yüzden ilgimi çekti de söyleyeyim dedim. Ee, Suxy and the Banshees'in 1986 tarihli Tinderbox albümü. Aynı Ama fotoğraf o, var. Postbank dönemine, e, New Age dönemine hiç girmeyelim. En sevmediğim müzik türleri. Peki. O zaman e, gelmiş geçmiş en iyi rock grubu Deep Purple'dan Stormbringer albümünden The Gypsy ben hala ve hala Grand Funk Railroad diyorum bu arada. Bakalım göreceğiz. Purple'dan The Gypsy dinledik. 1974'te çıkan Stormbringer albümünden idi. Aslında falcılık da e, bir yerde e, sizin anlattığınız e, uzay zaman köpüğü. Çünkü kahvenin köpüklüsü de biliyorsunuz iyi falına bakılır. Hayatında köpüklüsü makbul makbuldür. Yani e, belki de e, falcı dediğimiz kişiler uzay zaman e, ve mekanda... E, ani sıçramalar yapabilen, e, belki e, beyinlerindeki ufak bir farklılık nedeniyle bunu başarabilen kişilerdir. Ya da dolandırıcı olabilirler. Öyle bakma ihtimal dahilinde. Ne var? Ta, tabii canım. Yani bilim insanı olarak bunların hepsini değerlendirmemiz Ama lazım. Ama ben benim anlattığım gibi bir tek e, örnek tanıyorum. Dolandırıcı mı? Yok. <gülüyor> dolandırıcı tanıdığım çok. <gülüyor> Onlardan bende de çok var maalesef. Hatta dolandırıcı olmayan tanıdığım az diyebilirim. Doğru. Ama öbür türü, türden en az bir kişiyi tanıyorum. Anladım. Bu kuantulcuların yeme içmeyle derdi nedir? Bütün uzay zamanı e, bala benzeten bir da var biliyorsun. Zaman baldan tatlıdır. Ya yani Balın içine bir şey attığın zaman arkasında bir iz bırakır. Uzay zaman içindeki hareketlerimizi böyle tanımlayan bir teori de var. Bu arada bu kadar kahve dedik, köpük dedik, bal dedik... E, Gıda mühendisimiz. Diden mahzunların adını zikretmeyi unutmayalım. Dervişin fikri neyse efendim. Değil mi? Evet, evet. E o zaman? Bir sonraki şarkıya mı geçelim? E, genelde öyle yapıyoruz da. O yüzden hani başka bir fikriniz varsa ona da ben uyarım yani. Tamam. Şimdi efendim. Sıradaki e, şarkıcı benim kendisiyle tanışmadan önce şarkı söylediği başka bir grupla tanıştığım. O vesileyle keşfettiğim şarkıcı. Onlar tanıştırdı. E, Zero Seven diye bir grup var. Ha, onları ben de tanıyorum. Güzel grup. Uzun zamandır görüşmüyoruz ama. E, Zero Seven'ın e, böyle konuk vokalistlerle çalışmak gibi bir huyu var. O vokalistlerden bir tanesi de bu Sayın Avustralyalı hanımefendi. Siyah. Siyah, e, siyah deyince beyazın karşılığı gibi anlaşılmasın siyah, öyle yazılmıyor. Siyah diye, S-i-a o kadar siyah. Soyadı da yok O kadar. Ne güzel Net değil mi? Yani? Üç, üç yani. harfle bilinebiliyor olmak. Güzel. Ee, olağanüstü bir sesi var. Bu albüm e, 2004'te çıkarttığı Color the Small One albümü. Yani Color çok... the Small One. Küçük olanı e, renklendir. boya, renklendir. Hı -hı. Anlamında mı? Evet. Küçük olanı boya. Yapmak zorunda mıyız? <gülüyor> Bilmiyorum artık. Çok az albüm için söyleyebileceğimiz bir e, iltifatım var bu albüm için. Boş yok albümde. Vay. Şarkıların hepsi e, müzik iki ayrılır da çalınabilecek kalitede şarkılar. Zaten evet. daha önce e, yanlış hatırlamıyorsam iki tanesini çalmıştık. Şimdi sıra üçüncüsünde. E, biraz bayık bir şarkı. Ama albümün genel e, havası o. Siz öyle bir şarkıları seviyorsunuz. Bayık şarkı severim. Evet. Kendim de bayık bir insan olduğum için. Estağfurullah. On e, güzel insanlar kötü fotoğraf verir derler. O da burada da. Kötü fotoğraflardan. Yani bayık çok şarkılar sevip, ondan sonra sahnede coşmuştuğunu çok gördüm ben. Tabii tabii. E, o zaman siyah kalırdı small one 2004 şarkında da Sunday. Buyurun efendim. Buyuruyorum. left for those who Örgüde dinleyenler, bugünkü programı SİA ile bitirdik. Nelerden bahsettik? Ee, 69 69, uzay zaman köpüğü, e, kahve falı, çingeneler, minnesatıdaki hortum, fotoğrafçılık. ilk defa akvaryumculuktan bahsetmedik. Ki şu anda sen bunu söyleyerek programın bir yerine sokuşturmuş oldum. Ee, bir ilk Bir ilk Yapmaz olaydım. <gülüyor> Neyse. Bununla beraber 69 sıra numaralı müzik iki yarıları kapatmanın da zaman köpüğü geldi. Hepinizin ilgililer Günü kutlu olsun. Önümüzdeki hafta 70 numaralı müzik iki yarıları da buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Güzel, ben TRS bir kerede dönüştüm ya, bir anda diye bir, bilmiyorum ama öyle bir şey oldu. Bitirdim. Ben Güreyskay. Ben de Heisenberg. O zaman hoşça kalın. Müzik ikiye ayrılır. Ah, sevgilim. Nereye nereye gittin? Hazırlayan ve sunanlar: Güray Oskay, Tanju ve Eren. Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.